Ne var ki müminlerin hepsi toptan seferber olacak değillerdir. Öyleyse onların her kesiminden bir grupta din konusunda köklü ve derin bilgi sahibi olmak ve döndükleri zaman kavimlerini uyarmak için geri kalsa ya umulur ki sakınırlar.